Chernobyl nükleer kazasının yıl dönümüne 59 gün kaldı. Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi'nin iklim değişikliğini kanıtlamak için önerdiği ilginç bir fikir kabul edildi. Dünyanın her köşesinden geçtiğimiz 150 yılın sıcaklık kayıtları bir araya getirilerek incelemeye alınacak. Bu da milyarlarca veri anlamına geliyor. Amaç ise küresel ısınmanın varlığını sorgulayanların ellerindeki son şüpheleri de ortadan kaldırmak. Özellikle hükümetler arası iklim değişikliği paneli IPCC'ye gereksiz ve zarar veren saldırılar Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi yetkililerini böylesi bir çalışma yapmaya itti. Yetkililer bu öneriyi bu hafta başında Antalya'da yapılan Dünya Meteoroloji Konferansı'nda dile getirdi. Öneri dünyanın her köşesinden kongreye katılan 150 delege tarafından kabul edildi. Plana göre önce 1860'tan itibaren 5000 ölçüm istasyonundan elde edilen kayıtlar toplanacak Ardından farklı yöntemlerle çalışan 5 bağımsız bilim insanı grubu tarafından incelenecek. İncelemeler şeffaflık ilkesine uygun biçimde yürütülecek. Projenin 2013'te sona ermesi bekleniyor. Sonuçların ne göstereceği çok açık. Ancak yine de şüphelere son noktayı koymak adına iyi bir fikir olduğu kesin. İngiltere'de yerel enerji devrimi başlıyor. Ülkenin iklim değişikliği genel sekreteri Ed Miliband bir sonraki parlamento toplantısında konuyla ilgili yasama faaliyetine başlanmasını talep etti. Buna göre ülkede yerel meclisler kendi başlarına ya da başka şirketlerle ortaklık halinde yenilenebilir enerji şirketleri kuracaklar. Böylece merkezi değil, yerel enerji üretimi de sağlanmış olacak. Yani enerji nerede üretilirse orada tüketilecek. Böylece enerji verimliliği de artırılmış olacak. Üstelik çok daha ucuza enerji mal olacak. Konseyler Birleşik Krallığı'nın karbon salımının yaklaşık %10'undan sorumlu. Çünkü okullar başta olmak üzere birçok kamusal alan konseylere ait. Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Sir Jeremy Beecham sebep oldukları sera gazı salımını azaltmak için bu yasanın çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Türkiye'de de enerjinin merkezi üretiminden yerel üretimine yönelsek ve yenilenebilir enerjilere devlet teşviği sağlansa Türkiye'nin sera gazı salımı ve de enerji maliyetleri ciddi ölçüde azalacak. NASA Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü'nün son araştırmasına göre karayolu taşımacılığı, evde kullanılan biyo yakıtlar ve endüstriyel hayvancılık iklim değişikliğinin en büyük suçluları arasında. Yemek pişirmek için kullanılan biyo yakıtlar gelişmekte olan ülkelerde çok yaygın. Kerosen bunlardan kullanılan yakıtlardan bir tanesi. Ancak karayolu taşımacılığı derken GİS özellikle bireysel motorlu taşıtlardan bahsediyor. Bu meseleyi çözmek için yeşil arabalar üretilmesi ise içinizi rahatlatmasın. Benzinle çalışmayan araçlar elektrikle çalışıyor. Ve o elektriği yenilenebilir kaynaktan elde edilmediği sürece örneğin kömürlü termik santrallerden geliyorsa bu çevreye hala zarar vermeye devam ediyor. Bu nedenle gerçek çözüm bireysel araba kullanımını devam ettirmek yerine günlük hayatta gereksiz hale getirmek. Yani günlük hayatımızda araba kullanmadan da her yere ulaşabilmemizi sağlamak. Bu da ancak toplu taşımaya ağırlık verilmesi, bisiklet gibi doğayla dost ulaşım araçlarının teşvik edilmesi gibi yollarla mümkün olabilir. Yani sonuçta kentleşme politikaları bu konuda anahtar. Kelebeklerle ilgili sevindirici bir haber Kırklar elinden geldi. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kelebek Türk Gözlem Grubu'nun araştırmaları sonucunda Kırklar elinde 4 endemik kelebek türü belirlendi. Bu kelebek türleri Türkiye çapında kelebek çeşitliliğini ve dağılımını belirlemeyi amaçlayan www.kelebekturk.com internet sitesinde de paylaşıldı. Türler bu alanda çalışmalar yapan entomolog Profesör Doktor Ahmet Koçak tarafından da onaylandı. Bu arada daha önce Türkiye listesinde olmasına rağmen kırklar elinde varlığı tespit edilmeyen dört farklı kelebek türü de fotoğraflandı. Birçok türün soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyayken yeni türlerin keşfedilmesi umut verici oluyor doğrusu. Greenpeace bu kez İtalya Venedik'te nükleere karşı eylemdeydi. Nükleer tehlikeli bir zaman kaybı ve nükleer yanlış çözüm yazılı pankartlar açan eylemciler, Her biri 5 ile 6 milyar euroya mal olacak santralleri protesto ettiler. Tabii bu miktar bütçe aşımları hariç. Yani biliyoruz ki 5-6 milyar oluyor. 12-15 milyar. Üstelik santraller en az 10 yıl daha devreye girmeyecek. Yani yapımları 10 yıl sürecek. Bu yatırımların hepsi ancak 10 yıl sonra gelecek bir enerji için yapılıyor. Nükleer planlar İtalya'nın karbondioksit salımlarını azaltma hedefini de aynı zamanda tehlikeye sokuyor. Aynı zamanda temiz, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi hemen uygulanabilecek projelere harcanabilecek maddi kaynaklar da çöpe atılmış oluyor. Bu arada 2009 yılı Kasım ayında Marikeş'te sunulan Birleşmiş Milletler raporuna göre protestoların, eylemlerin yapıldığı Venedik'te iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki 60 yıl içinde tamamen sular yükselerek şehri sular altında bırakacak. Venedik sular altında kalacak. Türkiye'nin de nükleer kabusa sürüklenmesine izin vermeyin. Siz de nükleer.greenpeace.org adresine girerek nükleere karşı imzanızı atın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 59 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özes.